أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا وشفعي ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأسحابه وأتباعه أجماعين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 وَأُفَوِّتُ أَمْرِهِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبارك عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ عَدَدَ خَلْقِكْ وَرَضَى نَفْسِكْ وَزِمَةْ عَرْشِكْ وَمِدَادَ كلماتك. وعلى آلهم وأولادهم وأزواجهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ Ya ilahel alemin kalplerimize envari imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle Tevfikatü Subhaniyen'i bizlere yâr eyle Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle Şerillerin şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiha beyle. Amin. Bu hürmeti seyyidin muhselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Terem Müslümanlar, tabiatın verası, fiziğin verasıyla alakalı iman erkanından birisi olan melaike ve ruhaniyata iman mevzu üzerinde duruyoruz. Vacibül vücuda inandığımız gibi, şerefli Resul'üne inandığımız gibi, öldükten sonra dirilme hakkında izan hasıl ettiğimiz gibi, bir lahza dahi bizi bırakmayan, her an etrafımızı çepeçevre saran, öbür alemde bizi en olacak olan, melaike ve ruhanilere de inanacağız. Kendi ölçüleri içinde, onları ispat sadedinde irade edilen, onlar hakkında irad edilen delilleri neticesinde inşaAllah-u gerektiği gibi inanacağız. cenab ı Vâcib-ül Vücud, imanın bütün erkanına ait kalbimize izan, ilka buyurduğu gibi, kalbimize izan, ilkasını kendisinden reca ettiğimiz gibi, melaike ve ruhanilere inanma, bekayi ruha inanma mevzunda da yine rica ediyoruz, kalbimize izan, iman, irfan, ilka buyursun. Bir evvelki derste bir kısım misallerle, bu misalleri tabi verirken, bir taraftan bir veliden, bir taraftan bir nebinin mucizesinden, harikulade halinden ve beri tarafta da bir ehli dünyadan sadece ruh mevzuunda bir sübütalist olarak tecrübe yapan insandan misal vermek suretiyle devrimizde bir kısmına inanıldığı halde bir kısmını inkar etmeye mesaf olmadığını göstermek istiyorum. Belki mucizeleri, peygamberlere ait keyfiyatı kendi dairesi içinde ifade etmek gerekir. Belki sihiri, büyüyü, kehaneti, keşfi kendi dairesinde izah ve ifade etmek gerekir. Belki devrimizdeki ruhçuların bu mevzudaki müşahedelerini, müşahes misallerini kendi içinde ifade etmek, kendi çerçevesi içinde ifade etmek gerekir. Ama bunların hepsini birbirine halt etmek suretiyle, Harikulade kabilinden olan bu şeylerden bir tanesi devrimizde hüsnü kabul görüyorsa, peygamberin mucizesine karşı dirsek dayamamıza imkan olmayacaktır. Birisi üniversite mahafilinde hüsnü kabul görüyorsa, birisi entelektüelin meclislerinde mahfillerinde müzakere mevzu oluyorsa, velinin kerametini, nebinin mucizesini inkar etmeye mesa olamayacaktır. İşte bunun için meseleyi halt etmek suretiyle, bir karışıma tabi tutmak suretiyle arza çalışıyorum. Daha evvelki mevzuda, fiziğin duvarlarının, tabiatın, cidarlarının asrımızda çatır çatır çatırdadığını size anlatmaya çalıştım misalleriyle. Bir bakıma desek ki fizik yıkılıyor, sezadır. Mavera-i tabiat artık, kendi misalleriyle, müşahes misalleriyle insanların karşısına çıkıyor. En az tabiat kadar kendisini kabul ettirecek desek yerindedir. Haddi zatında, hadiseleri çok ince ele aldığımız zaman, etrafımızda olup bitenleri tetkike abi tuttuğumuz zaman, fiziği de tabiatı da, fiziğin ve tabiatın ötesinde bir kısım kuvvetlerin hakimiyetler altında bulundurduğunu göreceğiz. Göreceğiz ki madde bütün gücüyle, bütün ihtişamıyla, bütün buutlarıyla kendisinin verasında bir kısım kuvvetler tarafından mahkum ve oyuncak olarak kullanılmaktadır. Göreceğiz ki madde bir yerde çeşitli terkip zincirlerine ve silsilelerine tabi tutulduğu halde bir noktada maddenin dışında bir kuvvet ona dur diyor burada kalacaksın Görüyoruz ki madde bir kısım kalıplar içinde hapsedilmeye mahkum ediliyor. Görüyoruz ki madde, kendi kabiliyeti olmayan bir kısım şeyler kendisine yaptırtılıyor. Ve bütün bunları kendi misalleriyle arz etmek suretiyle, madde üzerinde gerçekten hakim olan ruhun, mananın, maverai tabiatın, melaikenin muhteşem varlığını Teala hep beraber görmüş olalım. Madde, ruha tabi, ruh bir asıl. Ruh madde üzerinde hakimiyet kurmuş. Ruhun dediği oluyor. Ruhun duyduğu duyuluyor. Ruhun anladığı anlaşılıyor. Ruhun gördüğü görülüyor. Fizikle izah etmemize imkanı olmayan meseleler, fizik varlığına sahip olan insan tarafından görülüyor, duyuluyor, hissediliyor, biliniyorsa şayet, Tabiatın cidarları çatlıyor demektir. Ve bu tenteneli perdenin verası doğrudan doğruya mekan kaydıyla mukayyet olmayan ruh tarafından müşahede ediliyor. Bir evvelki derste telapati ve telesteziden bir iki tane misal arz etmiştim. Bizim hissi kablel vuku da bunların içine girer. Uzaktan haberleşme, selamlaşma, muhabereleşme, birbirinin halini ıttıra peydah etme. Bunların içinde müteale edilir. Bunlar kadimden beri bizim cephemizde, bizim diyarımızda bilinen şeylerdi. Üniversiteye girdiği günden çok evvel bizim memleketimizde bu meseleler hakka gönül vermiş, kendi sahasında tecrübe yapmış kimseler tarafından izhar ediliyordu. Bu onların sadık bendeleri tarafından da etrafa neşrediliyordu. Biz bunları biliyorduk. Ama aklı gözüne inmiş bir kısım materyalistler her şeyi tecrübeye irca havası içinde bunları inkar ediyorlardı. Bu meselelerde bir misalin art etmek suretiyle bir evvelki derste kısmen tecrübe sahasına getirilmesi ve kendi ölçü ve kıstaslarını kullanma suretiyle ispat edildiği görülünce artık bizim meselemiz İlim mahafilinin meselesi, ilim meclislerinde müzakere mevzu, üniversitelerde müzakere mevzu haline geldim. Biz buna velinin kerameti dediğimiz zaman ezile büzüle, aşağılık duygusu içinde söylüyorduk. Biz buna bir kalbin hissetmesi, karşıdan karşıya velilerin kalbinin neşrettikleri şualarla anlaşması, velinin veliyle Veli Veli Düblesi'nin birbiriyle ittisal peyde edip anlaşması dediğimiz zaman, biz aşağılık duygusu duyuyorduk. Karşı tarafta bizim naklettiğimiz şeyleri hafife alıyordu. Ama aynı meseleler, bir kısım mecanin tarafından değişik ölçülerle sahneye sürüldüğü zaman ve işe bir ilim hüviyeti verildiği zaman, biz bunu rahatlıkla her yerde anlatıyoruz. Ne aşağılık duygusu duyuyoruz, ne de karşı taraf bu meseleyi anlatırken istihkar mevzu oluyor. İçe doğru mümince derinleşmenin neticesi olarak tabiat yırtılıyor 20. asırda. Ve dışta ilim mehafilinin insanları bu mevzuyu tecrübe sahasına getirmeleriyle onlar da yine maverayı tabiata bakıyor, maverayı fiziğe bakıyor ve böylece tabiat ve fiziğin duvarlarını parça parça ediyorlar. Çok kısa zaman sonra maddenin iflası karşısında beşer, manayı, ruhu ve ruhaniyi bulacak karşısında. Madde iflas edecek. Beşerin ihtiyaçlarına, beşerin müşkillerini halle yetmeyecektir madde. Beşer bugün bunun ısrabını çekmekte. Beşerin esas buhranının temelinde de bu anlayış inhirafı vardır. Beşer bu anlayış inhirafına istikamet kazandırdığı an, Yin yin önünde üst üste yığılmış müşkiller kendi kendine sıraya dizilecek ve kendi kendine çözüm bulacaktır. İnşallahu Teala. Meseleyi buraya kadar getirince ben bir iki misalle etmeyi düşünüyorum. Bunlardan çoğu ya bizim veya yakınlarımızın müşahedesi neticesinde olmuş vakalardır. Ab açık gördüğümüz vakalardır. Ruh görüyor. Ruh duyuyor, madde sadece elindeki bir kaşık mamelekle bu örfaneğe iştirak ediyor. Ruh mesafeleri aşkın müşahadeleriyle ortaya çıkıyor. Madde elindeki kaşığıyla bu örfaneğe karışıyor. Bir bakıma %99,9 maddeyi çeken, çeviren, biçime koyan ruh. Madde sadece bunun elinde esir ve zebun materyalistin ne kadar pes bayağı şeylerle iştigal ettiğini düşünün bir şey de esas yüzde 999 o ona sırtını çevirmiş işte bunun geriye kalanıyla iştigal ediyor zavallılığını iştigal ettiği mevzun pes bayağı ile ele alın kendisini değerlendirmeye çalışın mevzumuza çok sevdiğimiz, pek çoklarınızın tanıdığı ben bizzat kendi müşahedesi olarak dudağından dinlediğim bir vakasıyla merhum Doktor Sadullah Nutki Bey'in bir misaliyle başlayacağım. Hastanelerde çalıştığı müddet içinde müşahede ettiği harikulade şeylerden pek çoğunu nakletmişti. Arz edeceğim misal sadece bunlardan bir tanesidir. Laqad kunti fi ghaflatin min hadha fe keşefna anke ğıta'ake fe basaruke <gülüyor> Kur'an diyor ki: Sizin hayatınız bir noktaya ulaştı. Bu hayattaki zehriniz ahirete müteveccih olduğu, artık sağa sola inhiraf etmenin imkanı kalmadığını anlayıp da adım adım kabre doğru gittiğinizi gördüğünüz an gözünüz keskinleşecek, açılacak. Maverayı, tabiatı görecek, her şeye muttali olacaksınız. İşte şimdi tam gözünüz keskin hale geldi, görüyorsunuz. Ruh safvetini dünyada kazanan kimseler o duruma gelmeden müşahede ediyorlar. Ve niceleri tecrübelerle yarın ve çok mühim bir yarın olan ahiret için başına geleceği şeyleri müşahede ediyorlar. Yakınlarının başına gelecek şeyi müşahede ediyorlar. Ama en azından herkes, ayağı ayağının üzerine bindiği, وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقِ sırrı tecelli ettiği, ayaklarının bağı çözüldüğü, yürüdendiği halde yürüme imkânını bulamadığı an, gözü keskinlik kazanacak. Bu tenteneli perdenin, tabiat ve fizik perdesinin arkasında olup biten şeyleri görecek. Görecek ki mülk bütün ihtişamıyla melekuta tabi. Görecek ki burada semaya ve semaya hükmeden melek var. Görecek ki meleğe de semaya de hükmeden meleğin de, de meliki ve maliki Hazreti Allah var görecek. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fe keşafna anke ğıta'eke fe basrukel hadid. Hastanede çok vakalara şahit oldum diyor. 50 elli yaşları arasında hilaf olmasın bir kadın geldi. Kadın geldi, hastalığından, maddi hastalığından beter, rehme müptela. Öleceğim diye o kadar endişe ediyor ki, cidden bunun endişesi, bende de bir endişe hasıl etti. Yatağa yatırdım, muayenesine, mualecesine başladım. Öleceğim diye korkuyordu. Ara sırada kızımın cehizini yapamadım, Gelin edemedim diye üzülüyordu, müteessir oluyordu. Sadullah Nütkü Bey Anadolu'nun yarısının tanıdığı çok muhterem bir doktordur. Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman yine bunu da kendisi anlatmıştı. Bir aralık ayaklarım yerden üzüldü, Kabe'yi i Muazzama'da Beytullah'ın etrafında uçuyor gibi bir hal aldım. Kendisi nakletmişti. Bu aralık bir tanesi muhteşem bir adam önümden mi arkamdan mı bilemiyorum bana seslendi. Ama bana öyle geliyor ki arkamdaydı diyor. Fakat hayret ediyorum arkamda nasıl görüyordum onu diyor. Başı ta semaya kadardı. Bana ihtar etti Türkiye'de hizmet vardır oraya döneceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan ayrıldım Türkiye'ye geldim. Uykuda değil. Sadullah Nutki Bey böyle bir insandır. Kadını yatırdım, muhalecesine başladım diyor. Kızımı gelin edemedim, cehizini yapamadım diye müteessir oluyordu. Ben diyor ona dedim ki, anacım ben senin yerinde olsam, yaşını başını almışsın, Azrail şimdi gelsin canım alsın diye düşünürüm. Sözüm bitmemişti ki kadın ellerini kulağına koydu, gözlerini trans haline girmiş gibi kapıya dikti, işte Azrail geldi dedi bana ve arkası üstü böyle Allah dedi başını bir tüyün yere düşü şu gibi yere koydu. Azrail geldi dedi anla başını yastığa koydu ambi oldum. Ve sonra sol gözü açıkta kaldı ben kapadım diyor. Yine açtı diyor. Kapadım. Yine açtı diyor kapadım. Ben diyor şöyle değerlendirdim. Kendinin çok tatlı değerlendirmesi. ''Kızımı gelin edemedim, cehizini hazırlayamadım'' diye, ''Gözüm açık gidecek'' diye konuşup duruyordu. Sağ göz ahirete bakıyor, sol göz dünyaya bakıyor. Dünyaya bakan gözü açık gitti, kızını gelin edememişti. Bu da latifemsi onun tarafından değerlendirmeydi, ruhu şad olsun. Göz bir lahza açılıyor. Maverai tabiat görülüyor. Melek müşahede ediliyor. Ama yanındaki onu müşahede edemiyor. Kimin gözü açılırsa, görmesi gereken dalga boylarının ötesinde, insanın görmesi gereken dalga boylarının ötesinde değişik dalga boylarını ittila peyda ederse, daha doğrusu bizim içinde yaşadığımız mekan buğutluğunun dışına sıyrılıp çıkıyorsa, bir evvelki derste akıp çağlayan bir selden ayaklarımızı kurtardığımız zaman, onun akışına tabi olmadığımızı ifadeyle meseleyi ışık tutmaya çalıştım. Biz artık dönen mekanın dönüşüne tabi değiliz. İşte o noktaya gelince لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ Gözünü kapasanız yine görecek. Kulağını tıkasanız yine duyacak. Duyacak, ellerini tutsanız yine tutacak. Tutacak çünkü saffet kazanmış ve bir ruh haline gelmiş. İşte bu noktadadır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem maddesiyle manasıyla saffet kazanıp iffet iktisap ettikten sonra bizim ışık hızıyla falan izah edemediğimiz Allah bildiğine çok uzak bir mesafeyi ruhuna benzemiş, şiffet kazanmış mübarek vücuduyla bir lahza veya birkaç saat içinde dolaşmış. Miraçını yapmış, gökleri gezmiş, Allah'ın kurbu huzuruna yükselmiş, teşerrüf etmiş ve sonra dönmüş, gelmiş yatağını sıcak bulmuş. Bu madde ile filan izah edilir şey değildir. Belki maddenin ruha ayak uydurmasıyla halledilecek bir şeydir. Hıffet kazanan madde, tam tabi olan madde bu manada akla hayale sığdıramayacağımız, sıkıştıramayacağımız bu hadiseleri Allah'ın tevfikiyle bir anda bir lafda da yapar. Evet, gören, duyan, hisseden, bilen her şey ruhtur. Öldükten sonra açık kalan gözlerinizin görmediğini görüyorsunuz. Etrafında olup bitenleri duymadığını siz de biliyorsunuz. Bir şey yakalayamadığını bütün mekanizma yerindeyken en küçük bir üf'uleye sahip bulunamadığını siz de müşahede ediyorsunuz. Her şey onun üzerinde hükmeden, esas ona bağlı, sahibine bağlı ruhtur. Melaike bu cinstendir. Enbiya bunlarla temasını bize anlatır. Ve imanın erkanı olarak inanmamız gereken husus da işte bundan ibarettir. Rusya son asırda, hususiyle bu son asrın son çeyreğinde, çok ciddi olarak sükütü alizme teveccüh etmiştir. Bir taraftan maddiyeci felsefesini ve maddiyeci felsefeye dayalı maddiyeci iktisat sistemini, içtimai sistemini ayakta tutmaya zorlarken, cebirle ve ceberutla, cebri determinizme dayalı bu sistem ayakta durmaya çalışırken, beri tarafta ister istemez ilim adamları, ilim adamının tecrübe sahası olan üniversitelerde ve laboratuvarlarda bu meselelerin tecrübelerini yapmaktadırlar. Rusya'da tıp en üstünde profesörlerin nezareti altında Sibiryalı meşhur 22 yaşındaki Rosa'nın bir tecrübesini Rus gazeteleri neşediyorlar. Tıp en üstünün profesörlerinin nezareti altında topuğuna götürülen şey kokusu topuğundan hissettiğini söylüyorlar. Gözleri kapalı olan bu kız çocuğunun parmaklarıyla yazıları okuduğunu görüyorlar. Kitabın üzerinde parmaklarını dolaştırırken yazıları okuyor ağzıyla. Diline renkleri götürdükleri zaman gözler kapalı, diline renkler götürülünce yeşil, mavi, pembe, sarı diye ifade ettiğini müşahede ediyorlar. İşte burada havassı zahire iflas bayrağını çekiyor. Diyor ki ben tabiat ve esbab içinde... Alet olarak vaaz bir sahibin mesubu, bir malikin memlukuyum diyor. Netice itibariyle haddi zatında gördüren başka kuvvettir. Bu haddi zatında gören de başkasıdır. Duyduran başkasıdır, duyan yine başkasıdır. Konuşturan başkasıdır, konuşan yine başkasıdır. Ağza bakıp da ağız konuşuyor diyorsanız aldanıyorsunuz. Göz görüyor diyorsanız aldanıyorsunuz. Göz sadece bir vasıtadır. İş yapacağı iş sadece fotoğraf makinesinin ekranı gibi, camı gibi, merceği gibi kendisine akseden şeyi beyne aksettirmek. Zihne intikal ettirmek. Zihin sizin düblenize onu intikal ettirecek. O sizin ruh yapınız için de esas değerlendirilecek. Bir ayan olma durumuna gelecek. Bir aidiyet kazanacak. Bir hakik hakikatüviyetine gelecektir. Dünyanın en materyalist memleketi Rusya'da. Görenin göz olmadığı, onların ilim adına ileriye sürdükleri şeyin iflası demektir. Tamamen her şeyi maddeciliğe, maddeye, materyalizme irca eden bir sistem şayet bu vadide tecrübeye dalmışsa iflas bayrağını çekmiş demektir. Peşi peşine yaptığı revizyonlar onu kurtaramayacaktır. Bunlar kafasına giren gençlik ve yeni nesil. Esasen bunların da içinde bulunduğu yepyeni bir sistemin sevdalısı, meczubu ve mecnunu olarak sokağa döküldüğü zaman, o topla, tüfekle bunun önünü alamayacaktır. Nasıl bizim neslimizi ifsad ettiler? Ona kalbini, ruhunu göstermenin dışında sadece midesini gösterdiler. Sadece işkembesini, dikkat nazarını arz ettiler. Böylece neslimizi ifsad ettiler. Bugün için bizim neslimizin kısmı küllisi, Maveraiyi tabiata, maverai fiziğe inanmıyor. Allah'a, Resulullah'a inanmıyor. Kur'an'a ve kitaba inanmıyor. Onlar bir zaman aynı Sevdanın sevdalısı, aynı yolun mecnunu bu hale geldiler ve gittiler. Şimdi dönüyorlar gittikleri eğri yoldan. Eğri yoldan dönüyorlar. Dönmeleri neslimize de çok şey anlatacaktır. Üniversite kapılarında, sokaklarda, şurada, burada belki daha seviyeli yerlerde bu batıl sistemin dellallığını yapan, bu gözü dönmüş aklı gözüne inmişler, belki bin pişman olacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Döktükleri kanın hicabı içinde, akıttıkları kanın mahcubiyeti, hacaleti içinde, Allah ve Resulullah'ın huzurunda yerin dibine girmeye çalışacaklar. Tecrübe Rusya'dan gelirse, hüsnü kabul görür. Desek ki Rusya'da tıp enstitüsünde topuğuyla koku alan, parmaklarının ucuyla okuyan, diliyle renkleri tefrik ve temyiz eden birisi varmış ve Ruslar kendi gazetelerinde bunu neşretmişler, üstü kabul görür. Çünkü üniversitede yapıldı ve Rusya'dan geldi. Ama bu meseleyi bizde bir tanesi naklese esatir ve efsanediriz. Bizde yığın yığını vardır. Medine cephesinde savaşan Orduda büyük hizmetleri olan Fenni Bey aynı şeyi, benzeri şeyi naklediyor. O da tabiatın duvarlarının çatır çatır yıkıldığını, maverayı tabiata muttali olunduğunu o da bir misaliyle anlatıyor. Medine mahsurdu diyor. Düşmanlar ihata etmişti. İstanbul'da evim Beşiktaş'ta. Haberleşmeme imkan yoktu. Serence Bey yokuşunun başında evimde haberleşme imkan yoktu. Ne telsiz ne telefon ne de mektup göndermek mümkün değildi. Bir gece evimizin içinden bir dumanla bir yangının semalara doğru havayı yaladığını müşahede ettim. Bin endişe bin telaşla uyandım ve medyum bir emir erim vardı. Medyum bayılıp da bu kayıp alemini müşahede edenlerden. Hemen çağırdım. Telkin ettim trans haline girmesini. Medyum kendine has havayı aldı büründü ve ona dedim şimdi Kızıl Deniz'den limana bineceksin. Limandan vapura bineceksin. Doğru İstanbul'a gireceksin. O gözlerini kapamış benim telkinimle gidiyor. İstanbul'da Beşiktaş semtine gideceksin. Falan numaralı kapıyı çalacaksın. Müşaadelerini bana anlatacaksın. Ben ona telkin ederken o da işte şuraya geldim, buraya geldim diyor. Onun oraları bilmesine imkan yok. Benim emirerim, neferim diyor. Hakikaten Serence Bey yokuşunun başında bizim kapıyı vurduğu zaman dışarıya çıkan başı şöyle örtülü kapalı asil soylu bir Osmanlı kadın efendisi mahzun mükedder kucağında bir küçük çocuk dışarıya çıktığını nakletmeye başladı. Çocuğun şekli şemaili yaşlı kadının şekli şemaili yaşlı kadının annem olduğunu çocuğun da benim çocuğum olduğu kanaatini uyardı içimde. Onlara sor dedim ne var ne yok evde. Sordu bana döndü şöyle dedi. Dün hanımınız lafat etmiş. Annenin yüzündeki mahcubiyet odur. Ve işte çocuk da senin çocuğundur diye bana apaçık anlattı. Bunlar bizde olduğu zaman hüsnü kabul görmüyordu. Hüsnü kabul görmüyordu çünkü Avrupa hayranlığıyla gözü dönmüş. Avrupa şarabıyla mahmur nazarlar ve dimalar... Bizde olan her şeyi 3-4 asırdan beri istihkar ettiler. Onun için bizim doğrudan doğruya ruha doğru derinleşme neticesinde elde ettiğimiz bu feyizli, nurlu ve bereketli misallerin yanı başında Rosa'dan, Moza'dan, Dixon'dan, Mozart'dan misaller verirsem üzülmeyecek, müteessir olmayacaksınız. Daha doğrusu kürsüyü telvis ettiği mümine varmayacaksınız. Bu tıpkı Radyastik keyfiyet gibi bir şey. Bu mesele karşı tarafla münasebet kurma. Ruhun bir eğilimi neticesinde yenilerin ifadesiyle kontak olma. Bu mevzuda halkın ilmi haline gelmiş meseleler vardır. Araside, tarlada, damda, arsada su bulunup bulunmadığını öğrenmek için bir yeşil ağaç dalı eline alır. Ve sonra yürür o bağda ve bahçede bu işin müteassısların. Suyun akıntısı olan yere geldiğinde çekme olur haliyle. Bu bir hakikattır. Ve buna dayanarak yine bir ensüde, radyastik, acettepe ensüünde, bu mevzuda hastanın hastalıklı ve sıhhatli olan uzuvlarını tefrikte kumlanacak bir alet tespit edilmiş. Tıpkı bunun gibi. Ama bunlar radyasyonlara tabi şeylerdir. Vücudun ifraz ettiği bir kısım şerareler, karşıdan gelen şerarelere bağlı şeylerdir. Böyle dahi olsa mesela kabul edilse fiziğin cidarları o kadar inceliyor ki bir fiske vurduğun zaman delinecek. Tabiat öyle rikat kazanıyor ki arkasından ruh bütün ihtişamıyla heykel gibi kendisini gösteriyor. Bizde binlerce misal neslettiği şey temessülat alemi içine girdiğimiz zaman onun misallerinin yanı başında onlarla misallerimiz arasında tevafuk buldukça İktisal noktaları buldukça yine onlara dönüp arz çalışıyorum. Bu telestezinin bir diğer bölümü de bizim hissi kablel vuku dediğimiz şeylerdir. Olmadan evvel hadiseleri duyma. Var mıdır içinizde öyle bir adam ki ben uzak yakın bugün dün içime gelen bir şey efendim olmadı diyecek bir adam var mıdır? Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. İçinizde hissi kablel vuku inkar edebilecek bir adam çıkmayacaktır. Herkesin az çok, uzak mazide, yakın mazide şimdi, önünde olabilecek işlere dair bir kısım meseleleri hissetmiş olduğu o kadar çoktur ki, o kadar çok vakidir ki, hemen hemen herkes bu mevzuda el ele, omuz omuza, mütevatir bir kanunun, bir kaziyenin ifadecileri haline gelirler. Herkeste hissi kablel vuku vardır. İçinizden geçirirsiniz Ali Efendi. Yi. Bir de bakarsınız ki kapınızı vuruyor Ali Efendi. Aklınızdan geçer bir şeyin yapılması düşünürsünüz. Bir başkası bakarsınız hemen onu ifade etti verir. Nedir bu acaba? O adam birkaç kilometre ötede duruyor. Nasıl ittifak feda ettiniz? Nasıl münasebet kurdunuz? Hangi ahize sizi bir araya getirdi konuşmanızı temin ettiğim. Neydi bunu fizikle maddeyle izah etmeniz mümkün midir? Materyalist bunu dahi, bugün için müpem, insan vücudunun çıkardığı bir kısım şerarelere irca etse dahi, yine maddenin, atomun ve partikülün iflasının imzasıdır bu. Herkesin başından, hissi kablel dair, iç müşahedeye dair, gelecekten, istikbalden, habere dair o kadar çok vaka vardır ki, ben çeşitli mıntıkalardan Çeşitli seviyelerden misaller arz etmek suretiyle iktifa edelim. Cennetim tahtı kademinde olan naklediyor. Bir veli nimetim vefat ederken başında bulunuyordum. Bir seneden beri hasta yatan kadın, bir sene içinde mütemadiyen teyemmümle namazını kıldı. Bu büyük kadını ben de tanırdım. Bunun yanında bir kere canı gönülden pederim Allah dediği an 24 saat yemekten daha kaçan bir kadındı. Bir tarafı tamamen mefluç olduğu bu bir senelik devrede dahi bir tek namazının sünnetini aksatmamış, aklının köşesinden geçirmemiş. Bu mefluç kadın, vefatını bilemiyoruz diyor. Birkaç dakika vefatına kala birdenbire bana bir su hazırlayın, abdest alayım dedi. Şimdiye kadar teyemmümle namaz kılan kadın bana bir abdest aldırın. Abdest aldırdık diyor. Abdestini tam tekmil aldı. Gençliğinde bazen öyle kahkaha atardı. Bir kahkaha attı. Ondan sonra da öbür tarafta kocası sabzalandırıyor daha. Kahkahanın arkasından dünyadan muradımızı almamışız. Şu perşembe gecesi her ikimizin cenazesi de evde kalacak dedi. Ve sonra gitti. Biz onu uzatırken, ağzını kapatırken öbür odadan feryat geldi. Dede de vefat etti diye. Aynı anda. Neydi acaba bunlara bunu duyuran... Vakanın şahidi müşahidi hayatta ben cennetim ayağının altında dediğim bir varlık. Vakanın müşahidi. Hissi kabl el vuku. Olmadan evvel istikbalden sinesine haberin ulaşmasın. Ümmü Seleme Hazreti Fatıma'yı anlatıyor. Radiyallahu anhuma. Hazreti Fatıma efendimizden sonra uzun boylu yaşayamadı. Bu ince incelerden ince narin kadın, Efendimizin öbür aleme gidişiyle bütün dünyasının yıldızları dökülmüş ve hayat bakımından harap olmuştu. Ancak altı ay tutunabildi yeryüzünde. Bu altı ayı da hemen hemen iniltisiz bir günü geçmedi. ısrapsız bir günü geçmedi. Hele vefatına bir iki ay veya belli bir müddet kaldıktan sonra yatağa düştü, başını kaldıramadı. Ümmü Seleme Efendimizin zevcelerinden bir kadındı, büyük bir kadındı. Efendimiz gittikten sonra Hazreti Fatıma'ya hizmeti vazife sayıyordu. Büyük ruhu hoşnut ederim diye bir lahza Hazreti Fatıma'yı bırakmıyordu. Yüzünü okşuyor, saçlarını okşuyor, başını okşuyordu. Kıyamete kadar gelecek bu velilerin, veliler halkasının ve zincirinin anası büyük kadına hizmeti Resulullah'a hizmet sayıyordu. Bir gün eskiden olduğu gibi pür neşe gözlerini açtı. Bana dedi ki, belki kalkamayacağım, bana bir gusul abdesti aldır. Halbuki onun öyle bir hale maruz kalması düşünülemezdi. Ali aylardan beri yanına gelmiyordu onun. Ben boy abdestini aldırdım. Elini başının altına koydu. Kıbleye karşı teveccüh etti. Allah'ı ısmarladık dedi. Ben birkaç dakika sonra... ''Allah'ın sevgilisi babama kavuşacağım'' dedi. Ve birkaç dakika sonra da bu fani hayata gözlerini yumdu. Hatta zayıf bir rivayette, ''Ümmü Seleme'nin bu naklinde beni yıkamayın, çünkü beni yıkadılar artık'' diyordu. Vaka, başka rivayetler Hz. Ali tarafından yeniden gatsedildiğini kaydederler. Ölüm ufkuna gelmeden, Manyetik alanına girmeden, bilemediğimiz şekilde nasıl temessül edip ona görünüyor ki, nasıl ben geliyorum diye ihtarı çekiyor ki, vefat edecek zat gelmeden evvel ölümü anlıyor. Varacağı yer hakkında kanaata sahip oluyor. Memleketimizde olan bir başka vaka, Mevlana'nın mesnevisinin şarihi, son devrin meşhur ediplerinden Tahirül Mevlevi merhum. Son mazlumlar arasında maruz kaldığı mezalim içinde merhum iskilipli Atif Hoca ile beraber zindanda aynı odada mahcur, tecrid edilmiş son gecesini geçiriyor Atif Hoca. Mahkemede müdafaa yapacak. Akşamdan birkaç satır müdafaa hazırlıyor. O gece yattık, sabah müdafasını yapacaktı. Sabah namazına kalkınca Atif Hoca yastığının altından müdafaa namesini çıkardı, süratle yırttı ve kapının arkasına attı. Hoca dedim niçin yaptın bunu? Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam temsil etti. Bana dedi ki Atif ne o yoksa bana gelmek istemiyor musun? Hayır ya Resulallah dedim. Nasıl gelmemezlik yaparım? Benim müdafaa etmem, kendimi müdafaa etmem o aleme likaullah'a ve lika-i gitmeme istememe ifadesidir. Ertesi gün halkın ifadesiyle defterini dürdüler ve birkaç gün sonra da bir dar ağacın altında sallandırdılar Atıf hocayı. Ama o memnundu. Çünkü Resûlullah'a o dar ağacının altından ulaşacaktı. O saadet alemine insan ulaştıran bir süllem mukaddes mahiyetinde dikilmişti. O ancak maverayı tabiata inanmayanlar için bir dar ağacı, bir idam sehbasıdır. Allah'a ve Resulullah'a ve lika-i Resulullah'a inanan insanlar için o, ruhun semalarına insanı yükselten mukaddes bir merdivendir. Atıf Hoca nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülakat temin etti? Nasıl bir anlaşma yapabildi? Hangi telefonla muhabere vaz etti? Ta Ravze-i Tahire ile konuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sat Anadolu'da nasıl temessül etti? Bu kalbi kırık, ruhu münkesir insanın son dakikalarında derdine derman olarak yetişti. Bütün bunları tabiatla, fizikle, maddeyle izah etmek mümkün değildir. Bütün bunlarla görüyoruz ki oyuncak gibi fizikle ve tabiatla oynayan Maveraü fizik ve tabiatta çok büyük şeyler var. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselamın vahiy metlü Kur'an-ı Kerim ve kendi mübarek sözleriyle bu mevzuda ifade buyurduğu ihbaratı kaybı o kadar çoktur ki bütün bunlar onun mucizeleri arasında sayıyoruz. Akvam nasıl birbirine girecek? Kureyş içinden zuhur eden bir oğlancık nasıl milletin başına bela olacak? Yesdi velidi anlatır Allah Resulu, Hilafetin 30 sene müddetini anlatır Allah Resulü. Hazreti Ali'nin başına gelecek şeyleri anlatır Allah Resulü. Hazreti Ayşe'nin içtihat hatası için de Hazreti Ali'nin karşısına çıktığını anlatır Allah Resulü. O hatadan dönmeye irşat ve işaret buyurur Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem. İstanbul'un fethedileceğini işaret eder Allah Resulü. Gaybi bir ekranın başında oturmuş kıyamete kadar bir silsile halinde birbirini takip eden hadiseleri görmüş, gördüğü gibi tasvir etmiş, kameti kıymetine uygun her şeyi ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a anlatmış Allah Resulü. Bunları davai nübüvvet isvasa adedinde arz ettiği misaller arasında haddinden fazla çoğaltarak arz ettiğim için onlara binaen iktifa ediyorum. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın gayiptan haber verme mevzuunda Allah'ın emri ve izniyle Misal olarak irade edeceğimiz o kadar çok şey vardır ki, bunlardan sadece düşünün, 6-7 asır sonra ne manyetik alan mevzu, ne efendim fizikle izah etme mevzu, ne insan vücudunun çıkardığı elektrik dalgaları, ne de İstanbul'dan giden radyasyonlar, bunlarla izahı mümkün olmayan, لَتُفْتَحُنَّ الْكَوْتَانْتِنِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْأَم۪يرُ Emir وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَلِكَ الْجَيْشِ İstanbul katiyen fethedilecek, Müslümanların eline geçecektir diyor. Ne zaman diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Etrafında bir avuç Müslüman olduğu zaman diyor bunun. Beni asfere meydan okuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunlara keşif ve hissi kablel vuku diyoruz. Yerine göre keşif ve bu keşif velide keramet şeklinde Nebi'de mucize şeklinde, medyumda medyuma ait müşahede şeklinde zuhur etmektedir. Ayrı ayrı saha ve ayrı ayrı dallarda, maverayı tabiattan bize intikal eden, temessül edip karşımızda duran bu hadiseler karşısında, en az fizik kadar, madde kadar, ruhanilerin ve melaike-i kiramın da vücuduna inanmamız zaruri oluyor. Niçin bunlara inanacak da bunlara inanmayacağız? Esbab-ı mucibe yoktur. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, bir gün her şeyiyle karşımıza çıkacak, bu mana âlemine ait hakaiki, görmemiz zarur olduğu dakikada görmeden evvel, burada bize gösterip, lütfedip kalbimizde bu mevzuda izan ihsan eylesin inşallahu Teala. Çünkü burada görmezsek, orada görme aleyhimizde işleyen bir mevzu olacak. Bizi daha idare eden bir mevzu olacaktır. Mesele orada göreceğimiz şeyleri burada görmek, burada onlara inanmak, kalben onları müşahede etmek, hayalen o hazırlık içine girmek, o alemin insanları haline gelmek. Telestezinin bir diğer yönü, olacak hadiselerden haber verme, kahinlerin, bu mevzuda kayıptan haber verenlerin, ve fal yapanların, fala göre haber verenlerin mevzuları içinde müşahede ediyoruz. Bu mevzuda da dünya matbaatında ve basınında o kadar çok şeyler neşrediliyor ki, ben gazete filan takip etmediğimden ötürü tahmin ediyorum sizler benden çok bilirsiniz bu meseleleri. Benden daha çok bu mevzuya ıttılağınız vardır sizin. Daha yakın tarihte, uzaktan mâlece ve mübaşeretle ameliyat yapan insanların bu mevzudaki durumları matbuat yoluyla bütün efkar-ı amme'ye intikal ettirildi. Ne ifade ediyor bütün bunlar? Her şey maddeden ibarettir diyen materyalist karşısında ne ifade ediyor bunlar? Yakın zamanda inşallahutaala efkar-ı amme dediğimiz hakikaten efkar-ı amme olarak oluşmuş bu ağırlık, bu kütle bu mevzuda isabetli hükmünü verecektir. Dünyanın meşhur kahinleri mi dersiniz, medyumları mı dersiniz, Amerika'da, Washington'da sellüksiyon mecmuaları neşlediyor.